velamat felyekun awwalamu onları çağıracak davet edecek ilk şey şehadatu en la ilaha illallah olsun eğer onlar sana bu konuda itaat ederlerse onlara bildir fealimhum enallahu eftarada alayhim hamse salavatin fi'l-yumi onlara haber ver ki Allah gece ve gündüz içinde onlara 5 vakit namazı farz kılmış yani bak Müslümanı İslam'a girdikten sonra neye emret diyor? Namaza, değil mi? O yüzden bazı fıkıh diyor ki keşke keşke alimler bazı alimler kitaplarına taharetle değil de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Muaz bin Cebel'e verdiği bu menheçle başlamış olsalardı. Yani ne? Ha. Namazla başlamış olsalardı. Ancak Allahu alem bunun e, ilmi bir yönü var tabii. Ancak bu tam e, muhakkak değil. Yani taharetle başlayanlar Allahu alem daha doğru yaptılar. Neden? Çünkü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 Taharet Baba Mesela e, İmam Malik, İmam Malik rahimullah büyük alimlerden. Muvattayı yazarken dikkat edin. Kendisi neyle başlıyor? Muvattayı babu mevakîyeti salah, namaz vakitleri babıyla başlamış muvattasına. Onun da kendine göre mantıki bir gerekçesi var, sebebi var, ilmi bir düşüncesi var. Bu tertibi sıralarken kendi kitabında neden? Şimdi bu İbn-i Kudame bâb-u mevâkît-i dedi, dediğinde, yani namazın vakitleri babu dediğinde, kitabı dediğinde. Şimdi yakayım. Kişiye asıl vacip, fıkıhta neyle başlar? Kabirde sorulan soruyla da alakalı. Nebi i Sallallahu aleyhi ve Muaz İbn-i Cebel'i e, Yemen'de irşad ettiğinde, ona söylediği sözle alakalı. İlk muhatap, asıl muhatap nedir? Namaz, doğru mu? Biz dedik ki fakihler, tahareti namazın önüne almış. Sebep, çünkü fiil olarak zaten,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 Yani böyle bir ilmi tertibe dikkat etmeyiz. Kullandığımız cümleleri ilmi olarak sert seçmeyiz. Seçemeyiz. O o melekeye sahip değiliz zaten. Ama fakihler böyle değil. Kullandıkları cümleleri, kitaplarındaki tertipleri devamlı ne yapmışlar? Devamlı sert etmişler. İbn Kudame Rahimullah ne diyor Kitabut Tahare, Taharet kitabı. Şimdi et Taharet lügatte en nazafetu ve'n nazahatu min el aqzari'l ve ve'l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 mukhalidedim. Tamam ve e, tabi olanım diyeyim, tamam Şimdi Allahu alem irtifaul hades ve ma fi manahu ve zavalul habes. Ne demek bu? Hadesi kaldırmak, hadesi ve bunun manasına gelen, hadisin manasını, hadesi kaldırma manasına gelen şeyi kaldırmak ve hadesin zail olması. Budur ıslahın. Tekrarlıyorum. Taharet ıslahının ne? Hadesi kaldırmak.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 Ve manasına geleni kaldırmak. Ve e, Habe'si, yani necaseti diyelim, necaseti izale etmek. Taharet ıslahı olarak bu.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 Dalma, daldı denize girdi. Çıkarken bütün bedeni ıslandı mı? ıslandı. Sonra çıkarken aklına aklına geldi ya dedi ki ben nasıl şimdi denize girdim her yerim ıslandı, her yerim ıslandı ben bunu abdestten sayın, değil mi? Nasıl her yerim ıslandı ben bunu abdestten sayın. Girerken abdeste niyet etmemişti öylesine bir denize havuza daldı girdi çıktı. Çıkarken dedi ki ben bunu abdestli sayayım. Bu insan abdestli midir?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 Üç yerden necaset kaldırılır. Birincisi bedeninden. İkincisi elbisesinden. Üçüncüsü namaz kılacağım mekandan. Burayı da anladık. Bütün baştan beri saydığımız şeylerin hepsinin delili Maide süresini 6. ayeti. Baktığınız zaman Allahü subhanehu ve teala gusülden bahseder. Büyük tarih, küçük tarihden. Hepsinden bahseder. Tamam Bu delildir. Evet Akhil ne diyor Melif? i̇bn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 ve necasetlerden temizler. temizler. Evet. Ne diyor mu elif rahim? Allah? Huli kalma utahuran. Su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ehdâfi ve necasâti. Hadeslerden ve necasetlerden ne yapar? Temizler. Nedir bu cümle? Şimdi su huli kalma tahuran Su temiz yaratılmıştır. Hangi su? Asıl üzerine baki olan, kalan su temizdir. Yani gökten inen su, yağmur. Yerden biten su, deniz suyu, pınar suları vesaire akarsular. Bunların hepsi asıl yaratılış hali üzeredir. Doğru mu? Hı hı. İşte bu sular nedir diyor müelif rahimullah? Temizdir. temizdir. Hı. değil hı. mi? Delil enzelna mine sema'i ma'en tahuran. Biz gökten temiz su indirdik. Hı. yunezzilu aleykum mine sema'i ma'en liyutahhirakum bih. O gökten size su indirir. Sizi bununla ne yapmak için? Temizlenmek için. Şimdi yutahhiru minel ahdasi ve'l-necaset. Bu su ne yapar? Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Hadeslerden nasıl? Nedir bu hadesler? Yani gusül yani cünüplük halini kaldırma ve abdest yani abdestlilik halini kaldırma. Bu işe yarar bu su. Başka ve necasetlerden ne yapar? Temizler. Yani bedeninde namaz kılacağın yerde elbisende bir necaset varsa bu su ne yapar? Bu su e, temizler. Ancak bu konu tabii bu konuda ilim ehli icma etmiştir. Ehl-i sünnet alimleri, fukahalar. bu konuda ne yapmıştır? İcma etmiştir. Suyun temiz olup temizleyici olduğunda ne yapmışlardır? İcma etmişlerdir. Tabi burada bu icma hakkında bir tembih var. Tembih noktası var. Şimdi İbn-i Rüşd Rahimallah, Bidayet-ül Müçtehid e, de diyor ki eserinde, Alimler diyor, asıl üzerine yaratılmış bütün suların,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 İhtilaf ettiklerine ne deriz Dendiğinde deriz ki Onlar icmayı bozmamışlardır çünkü kendilerinden sonra icma ne olmuştur İcma münakid olmuştur O yüzden ehli sünnet arasında bu konuda ne var İcma var İbni Abdülberrahim Allah mesela icmayı zikretmiştir Ve başka alimler de ne yapmıştır İcmayı zikretmiştir Yine İbni Rüşd vesaire icmayı zikretmişlerdir Yine Fethul Kadir, İmam Şevkan vesaire Oraları da baktığımızda bulunan hepsi Neyi zikretmişler akhi iç zikretmişlerdir, Tamam? O yüzden zaten İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki et teyemmumu ahabbu ileyye eee min el min el min ma' el bahr. Diyor ki benim e, eee etmem bana deniz suyundan abdest almaktan, deniz suyuyla abdest almaktan daha sevimlidir der mesela. İbn Ömer radıyallahu anh ama dediğimiz gibi bu şaz kalmıştır. Baktığımızda Ebu Ubeyd Kasım İbni Selam'ın tuhurunda, yine İbn Ebi Şeybe'nin musannafında falan bu rivayetleri görüyoruz. Sahih olarak gelmişler. Ondan. Yine Abla İbn Amr İbni As, Ebu Ubeyd Kasım İbni Selam, ondan sonra e, İbn Ebi Şeybe vesaire bu rivayetleri sahih olarak ederler Bunlardan gelmişler. Tamam mı? Bazı rivayetler. Tabi bunların kendilerine göre delilleri de var. Onlardan sonra gelen alimler, acaba bunlar hangi delile dayanarak deniz suyuyla abdest almayı ee, kereh görmüşler. delileriniz görmüşler ama tabi bu uzun bir münakaşa buna girmiyoruz. Delilerin hepsi zayıf. İşte denizin altında su var, suyun şey, denizin altında ateş var, ateşin üzerinde su var, sonra tekrar ateş var, sonra tekrar su var. O yüzden abdest alınmaz şeklinde rivayetler var gelen ama bunlar zayıf. Mın katı, bir sürü illet var rivayetlerde. Ee, o, o yüzden diyoruz ki zaten ne? şaz kalmışlardır. Evet ahi devam.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 ee, caiz olan bir şey olsaydı onu zikrederdi. Doğru mu? Evet. Değil mi? Su bulamadığımız zaman direkt ne itiyor? temim Eğer temimden önce abdestin mümkün olduğu bir şey olsaydı ne yapardı? Onu zikrederdi. Halbuki su bulamadığımız zaman ne diyor? Teyemmüm diyor. Demek ki su bulamadığınız zaman direkt temime gitmek zorundasın. Başka bir şey arayamazsın. Başka bir şey hakkın yok. Tamam. Ancak Hanifiler ne, de, ne diyor dedik? Nebizli abdest alabilirsin diyorlar. O zaman mevzu tabir sahese üç kısma ayrıldı. Bir, icma ettikleri kısım nokta. İki, ihtilaf ettikleri nokta. İcma ettikleri nokta ne? Bütün ümmet icma etmiştir ki su dışındaki başka sıvı şeyle abdest alınmaz. Ancak ikinci kısım hariç nedir o? Nebiz hariç. Nebizde üç mezhep, Malikiler, Hanbeliler ve Şafiler aynı ilki gibi söylüyorlar. Ne diyorlar? Caiz değil. Abdest alınmaz. Hanefiler ne diyor?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 Mekke'den e, Mekke'den cin hadisesinin olduğu gece, cin hadisesinin olduğu gece, Nebi sallallahu aleyhi ve cinlerle iş, iş, iş, iştirak ettiği gece eee Nebi sallallahu aleyhi ve beraberdi İbni Mesud radıyallahu anh. Hanifler diyor beraberdi. Nebi sallallahu aleyhi ve Mesud'u bırakıp gidiyor bir yere. Sonra dönüyor. Döndüğünde tabi sabah namazı vakti. Diyor ki e, yanında diyor e, su var mı diyor. İbni Mesud radıyallahu anh diyor vallahi yanımda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 Hasan evza, Basri Evzai, İmam Efzası ve bunu ayırmıyorlar. Diyorlar ki hayır elinde su da olsa ne olur? Sen yine Nebiz'de alabilirsin serbestsin. Muhayyersin ikisi arasında. Tamam? Ancak bu konuda racih olan görüş Allahu alem cumhurun görüşü. Yani Malikilerin, Hanbelilerin ve Şafii Şafilerin ve diğer cumhur ulemanın görüşü burada tercih edilen görüş. Çünkü az önce zikrettiğimiz gibi bakın Allah Subhanahu ve Teala ayette ne buyuruyor?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 Demek ki i̇bn Mesud radıyallahu anh o gün Nebi sallallahu aleyhi değil. Çünkü elimizde daha güçlü rivayet var Müslüm'de. O yüzden diyoruz ki bu kıssa merdut. Reddolunan bir kıssa. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin i̇bn Mesud'a e, yanında su var mı dediği kıssa. Merdut reddolunan redd bir kıssa. Zayıf, hadis. Ee, zayıf bir hadis. Yani e, hadis hadisi sen e, senet yönünden vesaire güçlü bile saysan e, eğer sahihindeki yani Bukhari Müslim'deki bir rivayet diğer sünnenlerdeki hadis usulünde kaydedir, fıkıh usulünde de kaydedir. Sünnenlerdeki rivayetle çak, çakışırsa hangisi ön alınır? Bukhari Müslim'deki. Tamam. O yüzden Müslüm'le baktığımızda İbn-i e, İbn Mesud radıyallahu anh o günle bir sallallahu aleyhi ve sellemle beraber değil. Şimdi son kısım. Şimdi konunun diğer bir kısmı olan necasetten taharete geçelim. Son kısım. Şimdi necasetten taharet. Şimdi biz dedi ki su dışında müellif rahim o cümleyi bir daha oku. Aynı cümleyi. İnnil kudamü rahimullah der ki suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmadır. Suyun dışındaki fela tahsulü tahâretu <gülüyor> bimâ'in gâyril <gülüyor> mâ gâyri <gülüyor> hiyyâ.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 Hambeller şairler, elimizde delil var diyorlar. Su dışında başka bir şeyle temizlik asla olmaz. Nedir o delil? Mesela meşhur hadis, ee, Buhari Müslim hadisi. Nebisas, bir gün bir Arabi'nin birisi geliyor, meçhede bir köşesine idrarını pisliyor. Sonra ne işte sabeler onu cezire diyor vesaire. kıssanın sonunda ne diyor? Nebissem, su bu alabe beblil Arabiye zeno ben ma' Arabi'nin bebline ne yapın diyor?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 Huttuhi ve kurusihi sunmakselihi bilme. Onu çitile ovalı. En son ne yap? Suyla yıkabak. Yine Nebissel Selam ne emretti? Suyla. O, o zaman diyorlar demek ki suyun dışında başka bir şeyle ne? Taharet. Hasıl olmaz. Hanifilere göre ise ve bunu İbni Kayyım da tercih eder. İbni Teymiye de bunu tercih eder. Mu asıllardan birçok alim de tercih eder. İbni Huseymiye gibi vesaire. Diyorlar ki hayır. Hayır.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 Bir tane meal var. Onu aç. Ee, Nisa suresi 23. ayeti bir aç oku inşallah. Nisa Nisa. Nisan. Daha geride o tarafta Nisa, Nisa suresi. 23. ayeti bir aç oku. Muharacın mehracel galib ne? Onu örnek vermek için mesela. Çok var Kur'an'da. Bak bir Muharacın mehracel galib'e.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 Genelde seninle beraber kalır. Yani senin evinde kalır. O yüzden evlerinizde bulunan demiş Allah. Yoksa e, evlerinde bulunmadığı zaman evlenebilirsin manasına gelmez icmaen. O yüzden bu mekha, muharracun mehracel galip Kur'an ve sünnete çoktur. Mesela Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Faizi kat kat yemen birisi gelip diyebilir mi? Bu ayete göre kat kat değil de küçük küçük faiz yesen katlanmadan caizdir diyebilir mi? Ya Anladım, diyemez. Yani, diyemez. Diyen ya, yani olur yani. Evet.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 O yüzden zaten bazı zahirler İbni Hazım gibi of diyemezsin ama ah dersin, püf dersin diyor caiz. Çünkü ayette of yasaklıyor. Anladın mı? Şimdi burada ayette of demeyin. Yani ne? Genel olarak bir insan kızdığı zaman en çok ne der? Of, of der. Yani Kur'an'da sünnette o kadar çoktur ki. Muharraşın, mehraçel galip. Ve bunların hepsi fuku ile alakalı işte. Uf, usul olmadı mı? mümkün değil rivayetler anlamak. Selefin fehmine dönmediğin zaman mümkün değil ahiler. Tamam Buraya da dikkat edeceğiz o zaman. O zaman diyoruz ki burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su dökün muharracun mahracal galip. Yani ne dersin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Ne bekliyorsun yani? Anladın? o yüzden diyoruz ki burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asıl vurgulamak istediği o Arabinin veya o hayız kanının izali olması. Yoksa illa suyu kullanman değil, tamam? O yüzden e, talevenin fakih olması lazım. Yani böyle usulü yakalaması lazım. Eee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 Su kullanmadan pisliğin giderildiği sahabe döneminde bile. Mesela Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? İddaheh be ahdu kumul hala efliyeth bi selaseti ahjar. Fa innaha tujziu. Yani sizden bir selaha gittiğinde üç taşla gitsin. Bu ona caiz gelir diyor. Şimdi taşla sen e, dübürünün halkı kısmında bulunan pisliği taşla temizliyorsun. Doğru mu? Ha? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Üç taş caizdir. Su kullandın mı? Caizdir dedi. Bak demek ki illa pisliğin giderilmesi için ne?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 Sonra gelen toprak bunu ne yapacak? Güzel. E temizleyecek. Bu bedehi bir şey. Zaten biz bugün temin bile almıyor muyuz toprakla? Peki bu suyla mı oldu bu temizlik? Hayır. Yok suyla olmadı. Yani bütün birçok yönden bunları reddiye veriyoruz. Muharra'cın mehra'cın galip kaydesiyle reddiye veriyoruz. Başta zikredik. zikredik. El hukmu ma illeti vücuden ve ademen Hüküm illetin varlığıyla yokluğuyla değer kızının kaydesiyle bunları reddiye veriyoruz. Ümmü Selemi hadisiyle bunlara e, reddiye veriyoruz. İstecimar hadisiyle bunlara reddiye veriyoruz ve daha birçok şeylerle bunlara ney reddiye veriyoruz. Yine bunlara bakın ahi son bir e, cümleyle yani son bir ile e, bunlara cevap daha verelim. Ondan sonra dersi bitirelim. Bakın şimdi buraya bir kaydı alalım. Şimdi e, bakın bunların getirdiği delil. Mesela subbu ala bevlil arabi zenuben mimma. Bak Hakan Kardeş, sen de dikkat et. Burada ince bir nokta var. Tamam. Şimdi bak. Nebis Aleyhisselam ne buyurdu? Su bu ala bevlil ahrabi zenuben minma. Arabinin bevline bir kova su dökün. Bunlar dedi ki Nebis Aleyhisselam su demişse bir suyun dışında başka sıvı madde kullanamayız. Doğru mu? Evet. Diyorlar yine Esma radıyallahu anh'a ne dedi? Huddihi sunmak ve sihih bilma ve bilma. Çeşitli rivayetler var.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 Alırım. Tamam. Şimdi bu hadisin mantuku nedir? Biliyor musun arkadaşlar? Mantuku. Burada dursun. Mantuku nedir? Mantık bu lafzın kendisi. Lafzın kendisi. Şu. Bütün bu kelimelerden oluşan. Bu orijinal hali ne denir? Cümlenin mantuku denir. Mantuk. Mantuk neymiş? Cümledeki lafızların bizzat kendisi. Şimdi bu mantukunda, bu cümlenin mantukunda. Oğlum sana